Fil suresi Mekke'den nazil olan bu sure 5 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin asabı file ettiklerini görmedin mi? Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine Ebabili sürü sürü kuşları salıverdi. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Derken onları Kurt diyenii ekin yaprağına çeviriverdi. verdi.